Hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. Merhaba, hariçten sanat programındayız. Açık Radyo'da e, yaklaşık iki haftadır bulunduğum Meksiko City, Meksika'dan bildiriyorum. Önümüzdeki birkaç haftanın programı Meksika'da görme fırsatı bulduğum sergiler, burada 16.sı düzenlenen Zona Mako e, Sanat Fuarı, e, ziyaret etme fırsatı bulduğum sanatçı atölyeleri atölyelerinden oluşacak. Ama ilk programı uzun süredir konuk etmek istediğim New York'ta yaşayan Türkiye kökenli bir sanatçıyla yapıyorum. Barış Göktürk'le Barış merhaba. Merhaba. Barış'la aslında İstanbul'da birlikte bir sergide çalıştık yakın dönemde. Pera Müzesi'ndeki Mektep Meydan Galatasaray sergisinde Galatasaray sesini bitirir bitirmez New York'a taşınan yaklaşık 17 yıldır New York'ta okuyan, ders veren, sanat yapan bir sanatçı, akademisyen aynı zamanda özellikle Express'teki yazılarından da kendisini hatırlayabilirsiniz. Böyle işbirlikleri de var. Mektep Meydan Galatasaray sergisi için İstanbul'a gelip giderken bir kayıt yapmak istemiştik ama fırsat olmadı. Sonra New York İstanbul arasındaki saat farkı vesaire derken Meksika'da tekrar Barış karşıma çıkınca böyle iki arada bir derede de olsa bu programı yapmak istedik. Şunun içinde Barış Göktürk Meksika'ya tesadüfen benim gibi sadece gezmeye gelmiş bir isim değil. Geçtiğimiz yıl iki aydan uzun süre burada bir misafir sanatçı programına katıldı. E, Meksika sık gelip gitti, üzerine araştırmaya devam ettiği bir coğrafya. Sadece Meksika değil aslında Amerikas diyebiliriz genel olarak. Çünkü daha lise yıllarından Porto Rico deneyimin var. O bağını hiç kopartmadım biraz. Onu da konuşmak istiyorum. E, İspanyolca konuşuyorsun. Bu bölgedeki e, politik tarih ve gündemle ilişkisar olarak işler yapıyorsun. Zaten Peramü Üzesinde seninle ortak çalıştığımız, senin hayata geçirdiğin yapıt da yine meydanın belleğine dairdi Mektep Meydan Galatasaray. Yani Galatasaray meydanın belleğine dair bir çalışmaydı. Adı cumartesiydi. Gündemimiz o değil ama hatırlatayım. Yani senin sanat pratiğinde bu politik tarih ve politik aktüelite, bunun bellekle olan ilişkisi her zaman ön planda. Dolayısıyla içinde bulunduğun coğrafya ve şu anda içinde bulunduğumuz Meksika. ...ve coğrafyası, Mezoamericano mu diyorlar buraya yani Orta Amerika... Hı hı. ...coğrafyası da senin zaten araştırdığın hem güncel hem tarihi politikasını takip ettiğin bir yer. O yüzden Meksika'da karşılaşmışken seninle bir araya gelmek istedim ama şuradan başlamak istiyorum. Ee, Barış, New York'ta neler yapıyorsun ve geçtiğimiz ay iki ay boyunca Meksika'ya gelmene ne vesile oldu? Ee, dediğin gibi bir misafir sanatçı programı için geldim... Ee... Anlat, sen konuşurken düşündü aklıma gelen bir şey oldu. İlk buraya geldiğimde bu program için, program adı SOMA, iki ay süren bir program ve program süresince belli bir tema üzerinden sanatçılar bir araya gelip okumalar, etütler, research gibi şeyler yapıyorlar. Aha. İşte bir yandan da etrafı tanıma fırsatı buluyorlar. Biri şey demişti o sırada, hani... Mesela Meksika'yı anlamadan Amerika Birleşik Devletlerini anlamak da mümkün değil. Hı hı. Yani hani hı hı. o Meso Amerika'da anlasat olarak hı hı. E, benim için Porto Riko'yla olan e, tecrübemde de yani hani Porto Riko'yu anlamadan da Amerika'yı anlamak mümkün değildi. Dolayısıyla Amerika hani başlı başına... Hani burada dedikleri gibi Kuzey Amerika, yani başlı başına bir hani dünya fenomeni ve hani hani Elizopalı şeyi süper güçlü ama hani onu anlamak için etrafındakileri de anlamak gerekiyor. Hani benim Meksika ile olan e, ilk bağlantım biraz da böyle oldu. E, onun dışında e, bir süredir birlikte iş ürettiğim Meksikalı birlikte çalıştığım bir sanatçı var. E, onların e, burada e, Meksiko süreci bayağı ciddi bir sanatçıların e, işlettiği, yürüttüğü projeler, mekanlar, kendi içinde böyle bir hani bu fuar dışında da farklı bir dünyası Aha. var. Yani ee, inisiyatifler bağımsız sanat evet. mekanları kolektifler gibi evet, mi anlıyorum? Evet, hmm. Evet. O açıdan çok çok... Burada öyle bir, bir kültür var değil mi? Politik olarak da var, sanat pratiği içinde de var Tabii. anladığım kadarıyla. Yani sanat ve politikanın ilişkisi Meksiko, Meksika tarihinde hani biraz Türkiye tarihi gibi yoğun bir tarih yani <gülüyor> Meksika tarihi. Dolayısıyla sanatın ona olan Onunla onların ilişkisi de ciddi bir ilişki ve süre, sürekli devam eden bir ilişki. Dolayısıyla bu inisiyatifler hani hem sanat, sal hem de politik hı hı. yaklaşımlar sanatçıların ürettiği bir takım e, hani bazen ütopik, bazen ciddi gerçekleştirilebilir fikir alanları yani onların eyleme dönüştürdüğü alanlar. Hani eee bende yani Portekiz'de böyle bir projeyle hani Bir yandan devam ediyorum. Nedir? Ee, Öyle hı. ufak bir parantez de olsa bunu geri gelmişken açalım mı? Sen ilk lise yıllarında böyle bir öğrenci değişim programıyla e, Porto Rico'ya gitmiştin bir dönem. Orada okumuştun ama ondan sonra da orayla bağını hiç, hiç koparmadın. Evet orada şöyle bir şansım oldu. Çok ufak bir, bir kasaba yani... E, Dağ dağın tepesinde ormanın içinde 10 bin kişi 10 bin nüfuslu bir kasabada geçirdim ben o seneyi. Ama o kasabanın şöyle bir de hikayesi vardı. 70'li yıllarda bir Amerikan e, e, maden şirketi Hı -hı. o alanı bir lisans alıyor ve orada bir strip mining denen yani doğayı tamamen ortadan kaldıran e, aşama aşama o delen bir şey proje Oo, geliştiriyor. Ee, hani ve o o bu benim Vakit geçirdim kasabada. Onun bir parçası. Oradaki birkaç insan buna tepki olarak bir bir inisiyatif başlatıyor. Ee, hani ilk ilk yaptıkları protesto mesela bir kişi mikrofonla sahnede durumu anlatıyor. Ee, alanda da bir kişi var. Onu dinleyen. Hani böyle bir yerden Casa Pueblo diye uh -huh. e, e, çevreci bu bunlara karşı savaş veren bir organizasyona dönüşüyorlar. O savaşı kazanıyorlar. Bu proje iptal ediliyor. Onun üzerine Proje için e, verilen ormanlık alanda e, bir... E neden? National Trash şey. Eee evet, Milli Park. Milli Park. Arkadaşı, ilan ediliyor evet. ve Kazalpueblo'da buradan anahtarını veriyorlar. Halkın herkesin kullanması açısından. Minitir. gerçekten bir ak aktivizmin başarısı olduğu. Evet, bu, çok değil mi? güzel bir hikaye söyleyebildi. Evet. Ve son işte son kasırga döneminde de Kazalpueblo bütün adaya yardım ulaştıran bir hub şeklinde çalışan bir yerdi. Naomi Klein'in son kitabında kazup ilgili özel bir çaptır şey var hmm. bölüm var mesela. Böyle bir yani çok tesadüfen bu insanların arasına düştüm ben ve bana bir bir şekilde bir eğitim vermiş oldular yani bu açıdan. Neyse yıllar çok sonra Çok da genç yaşta değil tabii, mi? Yani daha lisede öğrenmişsin bir politik farkındalığın muhakkak vardır. Okuyorsundur, yani. ediyorsundur. E, bu alanda da uğraşan bir aileden geliyorsun anladığım kadarıyla e, bir, bir farkındalığın vardır ama orada bambaşka bir gerçeklikle karşılaşmış oluyorsun. Ve onun içinde buldun kendini bir nevi. Evet, yani farklı bir boyut. Belki farkındalıklar, şeyler hani mücadeleler falan aynı ol ama Hı -hı. boyut farklı. Yani baş, başka bir hikaye, başka bir tarih. Yani kolonyalist tarih. Onların ama hani şeyler aynı. Evrensel bir takım tabii, şey... tabii. buluştuğumuz noktalar da vardı. Neyse ben oraya yıllar sonra bir o ormana bir şey yapmaya bir programa davet ettiler beni ormanda gece resimleri yapıyordum ben öyle bir projeydi bu bir aylık bir projeydi o sırada ben benim yaptığım proje tasarladığım şey onlara anlattığım şey hani gece orman karanlık kafadaki canavarlar dışarıdaki canavarlar karanlıkta görmek hani bunu hem sanatsal hem politik olarak bu karanlıkta görme mevzunu çok düşünüyordum uzun zamandır. <Gülüyor> Hani onu oraya taşımıştım ama Porto Rico'da gece orman çok çok mutlu bir yermiş meğer size. Bunu bir yavaş yavaş fark ettim. Çünkü bütün böcekler, bütün hayvanlar, herkes ses. Bir böyle bir ses cücünü, bir parti gibi. Onlar yani. o zaman yaşamaya başlıyorlar rahatlıkla ve güvenle muhtemelen. Ve ben bu şaşkınlığımı hani o Kazapöy'deki insanlar söyleyince ya yani bu orman hani gece ne kadar eğlenceli bir yer... <gülüyor> Evet dediler. Biz dedi, biz senin ilk şeyini okuduğumuzda endişelendik senin için biraz. Ben, <gülüyor> bir şey. Sen de bir sorun olduğunu <gülüyor> düşünüyorsun. Her şey biraz <gülüyor> şey. Depresyonda çocuk var Orman çok güzel bir yer ne şeyim ya. Biz bizim ilişkimiz zaten bu. Diye anlattılar. Neyse ondan sonra onlar aracılığıyla orada bir alan açıldı ve tanıdık biri bir şekilde ben orada bir e, ormanda bir pay sahibi olmuş oldum yani hani şey olarak resmi olarak hı hı. ama benim hani toprak sahibi olmak falan gibi bir şeyim yok. Öyle bir yalınmıyor. O o ona evet dedikten sonra o projeyi başka sanatçılara açtım. İşte şimdi 8 kişilik bir grup oldu. O. İlk yaptığımız proje bir platform yapmaktı o ormanda. O platformu hem biz müzikle çok ilgilendik. Çünkü Portoryko'nun zaten kendisi müzik kültürü çok, çok hı hı. geniş. Hem de hani müzik ve dansı şey gibi düşünmeye çalıştık. Yani um, verbal dil üzerinden bir bir Hı -hı. iletişimden daha öteye geçebilecek vücut üzerinden bir iletişim daha direk bir iletişim şekli olabilir mi nasıl kullanabilir gibi yani hani o zaman bir dans partisi yapalım dedik. Ve platformu yaptık orada. Tamam platform aynı zamanda sembolik bir şey. O platform e, halka da herkese açık. E, i̇nsanlar barbekü de yapıyor orada, şiir dinletisi de yapıyor. Yani o bir e, buluşma noktası belki buluşma değil noktası, mi Buluşma noktası. Evet. Zaten proje Ortak kullanım alanı. Evet, evet. Yani, projenin adını da Hunte koyduk zaten. Hunte Portoriko slang'inde yani argosunda Hı -hı. get together demek. Bir buluşma yani. Pazar buluşması. İşte o, o buluşma. Yani zaten projeniz de buluşma. Jun tedye yazılıyor bu değil Runte mi? Yani i̇nternetten ya. araştırırsak bulabilir miyiz hakkında biraz bilgi? Ee, ya evet. Yani şey yaparsanız ya farklı barbekü partileri <gülüyor> Porto Rikodaki, ya da bizim biz bizim yaptığı bir iki projeyi evet okay. görebilirsiniz. Harika. Peki yani bu Jun de bir arada olmak yine inisiyatif almak böyle aktivizm, politika, sanat ilişkisi, örgütlenmek ya da işte bir de kolektif bir anlayış var. Sen Meksika'da da bunu sanat, siyaset ya da toplumsal yaşam içinde çok gördüğünü söyledin. Soma'da yaptığın katıldığı misafir sanatçı programı sana bu anlamda neler kattı? Nasıl bir araştırma yaptın? Bundan ne buluyorsun? Yani Soma'nın iki bunun iki cevabı var. Soma'nın kendisi benim için ilginç, benim ilgimi çeken bir model. Çünkü pedagojik bir model. Yani sanat üzerine zaten Soma'nın kurulmuş kurulma amacı Meksika'dan Dışarıya giden beyin göçünü tersine çevirmek sanat açısından hı hı. burada bir ortam yaratmak ve o, hani buranın şeylerine cevap vererek gene evrensel bir sanat üretmek hı hı. Hani o, o o mekanizma benim ilgimi çekiyor ee, öte yandan da buranın e, tarihle olan ilişkisi hatta yani yerle çünkü Meksikosid'in altı bir göl yani eskiden bir Aztek şehri Tabii. olan biri e, hani zorla zorlayarak bir şehre dönüştürüyor, dönüştürüyor. Amsterdam gibi kanalların olduğu değil mi? Birçok bir yeri de balçıktan ibaret olan. Orada ama tarım yaptıkları aslında hiç öyle atlarla falan İspanyollar sonradan atlarla geçebilmek için geniş yollar falan yapacaklar ama hiç atların falan geçmediği bambaşka bir kültür ve yaşama biçimi varmış Tabii. burada. Tabii. Yani bir koloni fikrinin hayatta mimari e, ekonomik sosyal geçirilmiş hali bu şehir ve buna bir karşı bir direnci de var. Yani hani şehir aslında bir yandan yavaş yavaş çöküyor. İşte deprem deprem e, realitesi var şehir. Yani bu şey gerginlik ya da tansiyon yani zeminden başlıyor ve tarih katmanlarıyla artı artı bugün benim gördüğüm kadarıyla Meksika toplumunun oluşturuyor. Hani Türkiye'nin de Türkiye'nin hikayesi daha farklı ama bu hani zeminden yükselen dinamikler ve tansiyon paralel çok şey boyutlar var bence. Yani bu yaptığımız pera için yaptığımız <gülüyor> e, iş, cumartesi işi hani o e, hem sanatsal hem talihsel hem politik süreç kaybolmalar sürecinin burada mesela başka bir e, e, versiyonu var. Hani. Aynen tam da onu sormak istiyorum. Çünkü seninle daha önce de konuştuk. Sen geçtiğimiz yaz iki ay e, Meksikos'ta şu anda bu programı kaydettiğimiz e, kentte e, Soma'da misafirlik programına katılırken bir taraftan aklının bir kenarında ya da pratiğinde e, Pera Müzesi'ndeki Mektep Meydan Galatasaray sergisi için ürettiğin cumartesi annelerine bir tür saygı duruşu diyelim ona niteliğindeki iş vardı ve iki ülkenin hem kaderinin hem tarihinin hem bugünün hem de geleceğinin çok fazla ortaklığı var bu bu kadar uzak mesafede olmasına rağmen bu kadar yakın olması e, hem şaşırtıcı hem değil bir taraftan da nasıl hissettin Yani biri memleketin elbette ama diğer çok ilgilendiğim bir coğrafya. Ee, bir tarafı çok geride kalmış bir şey. Çünkü sen o zamanlar hep konuşmuştuk Galatasaray Lisesi'nde okurken o cumartesi hanelerine de şah, ettiğin şahitlikler e, ya da tam tersi onların izlerine rastlıyor olman okula girerken çıkarken falan gibi aslında böyle bir hafızada geri çağırma da yapmak durumunda kaldın. En evet. azından duygusal olarak öyle evet. diyeyim. Bir tarafta Meksika hem araştırdığın bir coğrafya buranın tarihinde biliyorsun burada belki o geçirdiğin iki ay boyunca burada olan bir bitenler üzerine de pek çok şey konuştunuz. Böyle bir para, birbirine hakikaten paralel iki şey üst üste çakıştı o. Senin buradaki benzer kayıp meselelerine dair anlattığın konu beni çok etkiledi. Mesela otobüsü kaçırarak hı hı. yaptığı mafya, devlet el ele yaptıkları şey. Evet. Evet yani o işte Agustinampa diye anılan olay buradaki olay e, yani yanılıyor olabilir mi? 1 Mayıs ya da başka bir protesto için hayır 68, 68 işte Türkiye gibi katman, katmanlanarak olarak gelişen tarih. 68'de burada bir katliam var. Bir meydan katliam. Evet, evet, evet, onun da hani taksimle Taksim'e paralelleştirildi. Hani Onun yıl döneminde onun protestosu için Meksiko City'ye giden öğretmen okulu öğrencilerinin iki otobüsle bunlar Meksiko City'ye giderken yolda polis ve çeteler Yani hikaye biraz muğlak. Yani hani tabii tabii komple teorileri de var mutlaka. Tabii. Gerçeği hiçbir zaman belki tam olarak öğrenemeyeceğiz. Evet. Çünkü açığı kimse çıkartmak istemeyecek ama ama hani bir takım karan, hani karanlık hani evet, karanlık güçler, kol kola hani devletin de içinde olduğu hmm. karanlık güçler ee, ve bu insanlar kayboluyorlar, kaybediliyorlar. Yani hani ve bu Meksika tarihinde de yani yakın tarihinde geçtiğimiz leşen ciddi bir dönüm noktası. Çünkü hani şu anki iktidara gelen partinin seçilmesinden kadar varan bir tepki oluşuyor. Hı hı. Ee, yeter artık hissi veriyor tabii, yani. Tabii ama ha mesela hala da aydınlatılmış değil. Hı hı. Hani bu, bu bu paralellik bile yani çok sırf benim için değil benim burada mektep meydan işini yaparken burada yaparken anlattığım insanlar için bile çok, çok ilginç bir buluşma noktasıydı yani. Eee bilmiyorum. Çok şey. Çok pederlik var. Şimdi yazın burada buradaydın. Oldukça uzun bir süre geçirdin. Sadece araştırma ya da misafir sanatçı programının konularına itibar etmedin elbette. Kenti de keşfettin. Yeni dostluklar kurdun. Yeni araştırma konuları açtın. Ve şimdi tekrar geldiniz. Asıl gelme vesilen tabii Zonamako. Yani buradaki sanat fuarı, Material Art Fair etrafında daha deneysel, daha ilginç sanat fuarları ya da kentte olup biten, bugün de seninle gezdik böyle daha sanatçı insiyatiflerinin yaptıkları sergilerden işte galeri partilerine kadar pek çok farklı katmanda, sanat alanında çok şey olup bitiyor. Evet. Ve sen yakın dönemde Meksika içinde yeni bir araştırma heyecanı içindesin. Bugünlerde kendini burada nasıl hissediyorsun? Geri dönmek nasıl geldi? Önünde nasıl bir araştırma süreci var? Biraz bize tiyo verir misin? Ee, dediğin gibi yani Meksika'da sanat dünyası da katmanlı. Yani sanatçı inisiyatiflerinde Yaralı insanlar aynı zamanda hani Zona Makoda sanat fuarında da işlerini sergiliyorlar yani hı hı. hepsi bir yandan iç içe ama hani benim benim ilgimi çeken benim tekrar bir araya gelmek için burada olmamın nedeni olan şeyler bu inisiyatifler zaten hani benim gelme nedenlerinden biri bu sefer için çalıştığım sanatçı Markus'un kendi inisiyatiflerinin açtıkları yeni mekan yeni bir eski bir okula yerleştiler mesela şimdi hani orada bir takım programlar yapmaya başlayacaklar. Hani onun açılışına geldim. Yani onlarla beraber olmak için geldim. Ama hani orada tanıştığım başka bir sanatçı arkadaşın yürüttüğü bir projenin de parçası olduğu bir yolculuğa çıkmak üzereyim. Yani Mart'ta Kolombiya Üniversitesi'nden aldığım bir grant ile, bir yardımla ile Çiyapası'a gideceğim Oo. 15 günlüğüne. Tehlikeli bölgeler. Evet ben de çok şey değilim, e, hakim değilim bölgeye ama hani insanlar, oradaki arkadaşlar, kontaklar sayesinde oradaki e, yani zapatistaların okulları var. E, otonom bir şekilde eğitim sistemini belirledikleri ve yani ben sanatın pedagojik, hani aktivizm değil de bu pedagojik açılımlarıyla ilgileniyorum. Hı hı. Yani hani mesela sanat eğitiminin daha eğitimin kendisinin ortasında olduğu bir... bir, bir şeyim var yani bir fikrim var. Dolayısıyla hani sanat üzerinden o, o pedagogik yerlere nasıl gelinebilir? Bir sanat okulu da olabilir. Başka türlü bir etkileşim de olabilir. Bunlar ilgimi çeken alanlar. Hı hı. Dolayısıyla hani zapatistaların çiğopasta, özerk eğitim fikri hani bir tarih ve e, mekan farkındalığıyla birlikte e, hani bunlar ilgimi çekiyor. Dolayısıyla hani bunların peşinden bir iki hafta geçireceğim. Evet. Bakalım nasıl olacak? Heyecanlıyım. Ya. Mart'ta? Mart'ta evet. Mart ortasında. Mart 15. Peki bunun sonucu tabii daha ucu çok açık. Yeni başladığın bir araştırma. Ne kadar kalacaksın bölgede? 15 gün kadar kalacağım. Ee, hani araşt dediğin gibi araştırmanın başlangıcı bu daha başlangıç aşamasında şimdiden hani farklı insanlarla tanışma fırsatı oldu. Farklı fikirler. Hani gideceği istikamet... Yolda yani kervan... Ne Yolda e, evet sürdüğümü hmm. ben de bilemedim tamam. Yani işte hani genelde zaten diğer yaptığım projeler de hep böyle oldu. Yani bir şekilde başlanıyor ve eğer insan eğer açık olabilirse mesela diğer insanlarla çalışmanın da güzelliği bu. Bir fikir oluyor hı hı. ama e, başka insanlar o fikre dahil olduğu zaman o fikir senin zaten en başta düşünemeyeceğin başka bir yere gitmeye başlıyor. Eğer ona e, izin verirsen. Genel benim yaklaşımım hep böyle. Dolayısıyla ben bu şekilde bu yola başlayacağım ve hani bakalım ne olacak. Biraz böyle düşünüyorum. Hani bir takım önem verdiğim e, önemli noktalar var. Bu pedagojik kısım önemli. Yani Chiapas oranın tarihi, e, Meksika mitolojileri bunların hepsi önemli. Oradaki insanlar, onların e, sanatı biraz böyle izole, atölye ortamından çıkarıp daha geniş alanlara yaymaya çalışan sanatçılar... Hı hı. Bun, bu insanlar benim için önemli. Hani Bunların peşinden gideceğim. Ama hani son nokta ne, ne olacak tam bilmiyorum. Porto Rico'daki projeyle de bağlantılı bir şey olması tabii önemli. Kesinlikle. Peki, Hariciden Sanat programındayız. Açık Radyo'da Barış Göktürk konuğu e, İstanbul kökenli uzun yıllardır New York'ta yaşayan ama Meksika ile de bağlantısı olan diyeyim, ve bu programı Meksiko City'de e, kaydettiğim bir Bir sanatçı ee, Barış öncelikle çok teşekkürler yani bu vesileyle bir araya gelmiş olduk bu kaydı da sonunda yaptık ama önümüzdeki dönemde araştırmaların sonucunu en azından gelişimini Hı. hani konuşmak adına e, ve de oluyor daha daha güncel haberler almak adına bir araya geliriz. Peki e, sen New York'a dönüyorsun akşam. New York'ta neler olup bitiyor? Bir de ondan bahsedelim istersen. Yeni bir eğitim programına daha başladın. Aynı zamanda sen ders de veriyorsun. Yani böyle iki tarafında da olan bir evet. insansın. Kendin de sanat pedagoji, eğitim ilişkisini düşündüğün için özellikle sormak istiyorum. Senin kendi eğitim hayatında neler oluyor şu sıralar? Evet, benim benimki biraz tuhaf bir durum. Şimdi anlattığım zaman insanlar da şaşırıyor. Yani ben bir bir bir, bir eğitim programı yani bir master yaptım. Ondan sonra uzun süre 7-8 sene üniversitede ders verdim. Şimdi bir yandan bir üniversitede ders verip başka bir üniversitede tekrar okula başladım. <gülüyor> Columbia Üniversitesi'nde bir heykel master'ı yapıyorum <gülüyor> şu an. Bir yandan da öyle bir, bir e, teaching fellowship denilen, e, orada da ders verme imkanından yararlanıyorum. Yani şu an hem öğrenciyim hem öğretmenim. Bir yerde öğrenciyim, bir yerde öğretmenim. Hani eğitimin sanki böyle bir e, şeyde... Dairesel bir yaklaşım hı hı, yani. Hı hı. Her tarafında olmak önemli geldi bana. Dolayısıyla onun heyecanı var. Kolombiya Üniversitesi benim için çok iyi oldu. Yani oradan bir takım farklı departmanlardan, antropoloji departmanından, tarih departmanından insanlarla çalışma fırsatı var. Bir de bir takım usta, usta sanatçılar da sana mentorluk, şey, danışmanlık vesaire ee, yapıyorlar değil mi? Onlarla da çalışma fırsatı var. Evet, o açıdan da program çok hı hı. çok insan kaynaklı bir program. Ee, bir de işte gene Mart'ta Governors Island'da Governors Island, Manhattan adasının biraz ötesinde hı hı. ufak bir adama çok gene katmanlı bir hikayesi olan bir ada Orada bir e, bu e, LMCC denilen Lower Manhattan Cultural Council'ın yaptığı bir e, gene bir programa başlayacağım. Bir senelik bir program. Adada e, bir atölye Oo, e, fırsatı var. Hı. Ve hani oradaki proje de su ve suyun taşıdığı bir e, Raw material yani Hı -hı. E, ham işlenmemiş madde. ham Hı -hı. maddeler. Çünkü New York'un hikayesinin bir kısmı da kuzeyden, e, nehrden gelen ham maddeler. Hatta, yani yolları döşedikleri mermerler falan bile ham madde olarak e, yukarıdan geliyor. O ham madde e, fikrinin kolonyal ekstansiyonu yani Hı -hı. uzantısı. E, su ham madde taşıyor ama insanları da taşıyor. ya insanlar fikirler, o enerji. Onlar üzerine bir projeye çalışıyorum. O, o, o adayı da onun şeyini olarak kullanacağım yani. O zaman tekrar mutlaka bir araya geleceğiz demektir evet, evet. <gülüyor> bütün bunları konuşmak için. Son bir iki dakikamız kaldı. Meksika'da yaşamış buradaki sanatçıları da tanıyan biri olarak böyle Meksika City'ye gelen insanlara ya burası aklınıza gelmezdi haritada da çok görmezsiniz ama güncel sanata ilginiz varsa burayı ıskalamayın diyeceğim bir yer var mı? Bence bugün gittiğimiz, senle gittiğimiz yeri söyleyebiliriz. Bir kütüphane, Biblioteca Vasconcelos. Çok çok çok güzel bir kütüphane ve yanında da inanılmaz bir bahçesi var. Ee, yani çok popüler bir şey de değil yani biraz yol üzeri de değil yani Hı -hı. yakın ama değil. Herkesin kolay aklına gelen bir yerdi. Çok tavsiye ederim. Çok yani sen sen kesinlikle anlat kesinlikle <gülüyor> Buenos Aires'da garının hemen yanı. Şimdi e, kütüphanenin adını bulamazsınız da Buenos Aires'da garının Bir merkez tren istasyonunun hemen yanında biraz daha herhalde işçi sınıflarının yaşadığı bir mahalle olduğunu tahmin ediyorum. Hatta geceleri biraz tehlikeli de olabilir dedin sen. Ama tam Meksika'nın zamanında hani eğitim alanında altyapıya ve modern anlayışa, gelişime, ilerlemeye ne kadar inandım da gösteren on binlerce kitaba sahip ve çok tabi brutalist olarak tarif edebileceğimiz bir mimariye sahip ama en güzel tarafı çok e, keyifli bir bahçesi olması ve o binlerce kitabı insanları yoğun bir şekilde okuyup orada vakit geçiriyor olmaları beni çok etkiledi doğrusu evet evet çok canlı bir yer evet. Barış çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim tekrar canım. bir araya geleceğiz İyi ki birbirimize denk geldik Meksiko size doğru iyi yolculuklar <gülüyor> çok teşekkürler hoşçakal görüşmek üzere haricden sanat Gezevärden kultur, konsthaveringer. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, Australia. Are you ready for a brand new beat? the world Are you ready for a brand new beat? Summer here in the Radyo program destekçisi olun. Bir daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.